بسم الله الرحمن الرحيم إ ن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 どうもありがとうございました。 Evet. Yavuz hocam sekiz numaralı hadisi okuyabilir miyiz? Yirmi yedinci sayfada. Yirmi yedinci sayfa. Sekiz numaralı rükayet. Yirmi yedinci sayfa. Üst sayfada. Üst tarafta yazıyor. Sekiz numara. Yirmi yedinci sayfa. Sekiz. Talese İbni Meyyastan diyor hocam. Evet. Bismillah. Bismillah. Ailesi için bir yaslına verildiğine göre şöyle demiştir. Necdetkillerle beraber. Ee, burada Necdetkiller değil Necdetciler arkadaşlar. Aslında、yani, hariciler. Şimdi şöyle daha önceki derste anlattığımız Necdet İbn Amir el-Hanefi isminde bir adamın cemaatidir bunlar. Necdetkiller değil yani Necdetciler.、Evet. Yani Necdet, Necdet, Necdet İbn Amir el-Hanefi isimli bir harici bir adam var. Onun cemaatinden bu adam. Ee, şey, onun cemaatinden olan insanlarla beraberdim. Necdetkiler değil de ne. Necdetçiler diye biliriz. Evet. evet. Normalde tekfurciler. O insanlarla beraberdim diyor. Evet. Büyük günah olarak gördüm, bir takım günahlar işlemiştim. Onu İbnüvver、e、anlattı. İbnüvver onlara hangi günahlardır diye sordu. Ben de şu ve şudur dedim. İbnüvver bunlar büyük günahlardan değildir. Büyük günahlar dokuz tane dursun. Evet bir. Bir Allah'a ortak koşmak. İki adam öldürmek. Üç savaşta düşman karşısından kaçmak. Dört namusu bir kadına zina iftirasında bulunmak. Evet aynı zamanda bu kardeşler namusu bir elkeye zina iftirasında bulunmak da aynı suçtadır. Allah'ın isini binendir. Evet. Beş faiz almak. Altı yetim mal yemek. Yedi mezci de haramda günah işlemek. Sekiz insanlarla alay etmek. Dokuz evladın anne babasına saygısızlık ederek onları ağlatması dedi. İbn-i Ömer bana cehennemden kurtulmak ve cennete girmek ister misin dedi. Ben de eyvallah dedim. Evet vallahi dedim. Evet vallahi dedim. Bana anam babam yaşıyor mu dedi. Ben de yanımda yalnız annem var dedim. İbn-i Ömer Allah'a yemin ederim ki eğer annene yumuşak söz söylersen ve ona yemek edersen Büyük günahlardan sakındığın sürece muhakkak cennete girersin dedi. Evet bu hadisi almıştır kardeşler. Şu anda hatırlama babından、e, okuyoruz. Sekiz numarada、e, insanlarla alay etmek diyor. Burada alaydan kasıt kardeşlerim insanları、e, kendi çıkarı için çalıştırmak ve sırf alaya almak ve küçük düşürmek maksadıyla onlara ücret ödememek manasına gelmektedir. Fena iyi yani. Yani bir makama bizim toplumumuzda en ay yene koymak dediğimiz insanları çalıştırırsın ama sıf alay etmek ve küçümsemek maksadıyla onlara ücretini vermez isen bu bir nevi alaydır ki Allahu alem hadiste kastedilen de budur ki evladın insanı anne babasını bir evladın bir çocuğun anne babasına saygısızlık ederek onun o ikisinin emirlerini dinlemiyerek annesini ve babasını ağlatması da Bu aynı zamanda sayılan büyük günahlar arasına、e, girmiştir. Ki İbnülÖmer burada cehennemden kurtulmak ve cennete girmek ister misin diye sorduğunda, evet vallahi dedim. Annen baban sağ mı yaşıyor mu sorusuna, sadece annem yaşamakta. Yani babası vefat etmiş. Öyleyse git Allah'a yemin ederim ki eğer annene yumuşak söz söyler ve ona yemek yedirirsen, yemek ikram edersen. Büyük günahlardan sakındığın müddetçe inşallah cennete girersin demiştir. İbn-i Amar radıyallahu anhuma. Evet, 9、evet, numaralı Abdülhamid. Ürveden、evet. zirvayet edildiğine göre ana babamın altın altını gel. Aleyh Sıra 24'ün tefsir hakkında şöyle demiştir. Ana babanı sevdikleri meşhur şeyleri yerine getirmekten kaçınma. Evet, orva. Bu hadis hakkında, Allah on, bu ayet hakkında, İsrail 24 suresinde ana babana alçak gönüllülük kanatlarını ger. Burada waḥfid lahuma cenāh zullemi na rahmeti onlara kanatlarını indir derken Arap dilinde kardeşler、Aynen. kanat kelimesinin, aleykümselam gerçek manada kullanıldığını söylemiştik. Bir, bir kuş havaya yükselmek istediği zaman ne yapar? Kanatlarını açar. Ne zamanki alçalmak isterse ne yapar? Kanatlarını indirir ve alçalır. Ve bir kuş kardeşler eğer bir korku anı varsa ne yapar? Hemen kanatlarını kendisine kapatır. Böylece kapanır. Arap dilinde de、e, kuşun kanadını indirmesi veya kanadını indiri denildiği zaman kanat kelimesi ne için kullanılıyordu? alçak gönüllülük ve tevazu ve yumuşaklılık için kullanılmış. Kanat kelimesi Arap deninde bu şekilde kullanılmaktadır. Evet. Burada da ayeti kerimede Allah Azze ve Celle anne babana gönüllülük kanatlarını yer indir derken ne yap? Onlara yumuşak ol. Onlara karşı tevazulu ol. O ikisine karşı yumuşak ol emrini veriyor. アラー、そんなことはあり ا せん。 Yumuşak ol, yumuşak sözlü ol, tevazulu ol. Evet, ana baba hakkını ödemek Emre, on numara. Ebu Kureyye'den rivayet edildiğine göre, Peygamber, Allah'ın aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir şey babanın hakkını ödeyemez. Ancak babasını köle olarak bulur. Sonra onu sakın ağa sözlüğüne kavuşturursa ödemiş olur. Ancak bu şekilde yaparsa anne babasının hakkını ödemiş olur. Ki rivayette geldiği üzere hiçbir çocuk babasının hakkını ödeyemez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ancak babasını köle olarak bulur, sonra onu satın alır ve hürriyetine kavuşturursa ki buradaki alimler bunu anlatırken köle bir kimse aynı diyor ölüm hesabesindeki bir kimse gibidir diyor. Eğer bir kimse onu satın alır ve azad ederse, <gülüyor> tıpkı onu ölümden kurtarmış, tekrar hayat vermiş gibidir diyor. Yani tıpkı bir babanın çocuğa dünyaya gelmesinde vesile olduğu veya sebep olduğu gibi ona canından can verdiği gibi diyor. Hadiste bu. Ki başka bir rivayette. Bunu zannımca iki veya üç kere tekrar ediyor. Yani bulsa azat etse tekrar köle olarak bulsa azat etse tekrar köle olarak bulsa azat etse yine de bir çocuk babasının hakkını ödeyemez diyor Allah Resulü Selam. Yani bu da açıkça gösteriyor ki baba hakkı ne hakkında kardeşlerim asla ve asla ödenmiyor. Allah hepimizin、e, vefat etmiş anne ve babalarına merhamet eylesin. Kabir azabından emine ilesin, merhametiyle cennetine girdirdiği kullarından ilesin inşallah. Evet 11 numara Osmanlı abi okursan. Ee, Ebu Musa el aş es Ali es Ali'nin oğlu Ebu Durdeden rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır. İbnü Ömer Yemenli bir adamın sırtında annesinin kaşına kabe'ye tahaf ederken şöyle demekte olduğunu şahit oldu. Annemin itaatci bir devsiyim. Ben onun diyet nekteleri. Usansa da usanmam ben. Hep、evet, bu bir şehirdi arkadaşlar. Evet. Sonra sonra da. Biz evet, bu hadisleri、evet. geçen dersinizde aldık kardeşler. Sadece hatırlama vabından okuyoruz. Evet burada olmayan kardeşler için söylüyorum. Evet. İddiye, acaba ben annemin haklı mı idemiş oldum mu dedi? İbnülmehay doğum ağında tek bir inemesinin karşılığını bile ödeyemedi dedi. Evet. Sonra İbnülmehay çabeyi tamamlayıp makamını İbrahim'e geldi. Orada iki rükyat namaz kıldı. Sonra şöyle dedi: "İyi Ebu Musa'nın oğlu Ebu Burde. Her tıran iki rükyat namaz kendisinden önceki günahlarını öter." Evet kardeşler bu kıssayı gözünüzde şöyle bir tasavvur edin gözünüzde canlandırmaya çalışın. Yemenli bir adam ki Allah Rasulü Aleyhisselam hikmet Yemenlidir iman Yemenlidir buyuruyor ki Yemenli kimselerin ne kadar böyle alçak gönlü yumuşak kuyu kimseler olduğunu belirtiyor ki de öyledir. Adı Yemenli bir tanesi sırtında annesini taşıyor Kaabe'ye tafaf ediyor onunla ve aynı zamanda Ben annemin itaatkar bir devesiyim. Eğer annemin bindiği diğer develer usansa da ben asla usamam şiirini söyleyerek annesinin sırtında annesinin sırtına almış bir şekilde kahveyi tavaf ediyor. Ve orada gördüğü İbn Ömer'e geliyor. Hey İbn Ömer diyor, acaba ben annemin hakkını ödemiş olur muyum? Yani yapılan fiil ne? Annesinin sırtına almış onu kahveyi tavaf ettiriyor. Diyor annemin hakkını ödedim mi? Birazcık rivayette bir çocuğun babasının hakkını asla ödeyemeyeceği rivayeti gelmişti. Ancak köle olur, bulur, satın alır ve azat ederse. İbni Ömer diyor ki hayır diyor. Sen şu yaptığın fiilinle yani annenin sırtına alıp Kabe'yi dolandırma fiilinle ancak diyor annenin doğum esnasındaki o doğum sancılarından bir tanesine bile alın. denk gelemedi diyor. Bir tanesini bile ödeyemedin diyor İbn Ömer. Aradı yallahu anhuma. Sonra kabeyi tawaf ediyor İbn Ömer. Makam İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kılıyor ve sonra Abu Musa el-Şerif radıyallahu anhum oğlu olan Abu Burdeye diyor ki her kılınan iki rekat diyor kendisinden önceki günahları öter. Bu da tabii ki küçük günahları manasına gelmektedir. Evet, 12 numaralı hadisimiz isnadı zayıftır kardeşlerim. Zayıf olarak not almıştık. Evet, 13 numaralı rivayet. Evet, enişte okursam. 13 numara. Ablu Zayıf ve Amr'dan dolayı gezildiğine göre hoş ver demiştir. <gülüyor> Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bize tutun için rüya tekinlik isteyen ve ana babasını ağlar. Ana babasını... Allah bu şekilde bırakın, biz bırakamayız bir adam birader. Evet. <gülüyor> Hazretleri Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu adama, ana bunu duydum. Onları ağlattığım gibi güldür. Onları ağlattığım gibi güldür dedi Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ve yine kardeşlerim burada bir olay var. Abimin bir tanesi icret etmek için Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e biat etmek maksadıyla geliyor. Ve bu adam annesi babası ihtiyaç içerisinde ve anne babasını ağlar kendisi için ağlar bir şekilde bırakarak geliyor. Ve Allah 12 numaralı rivayet zayıf. 13 numaradayız. Anne baba bunun üzerine Allah Rasulullah Aleyhisselam anne babanın yanına dön, onları ağlattığın gibi onları güldür emrini veriyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vassallar. Burada da kardeşlerim hicret gibi büyük bir、e, Amel, büyük bir ibadet. Bunun bile üzerinde ne varmış? Anne babaya itaat, anne babanın hizmetinde olma ve hiçbir zaman onları ağlatmama her zaman güldürme vardır kardeşlerim. Tabi ki daha önce derste dediğimiz gibi güldürme derken yani şaka manasında değil, onları anne ve babanızı yaptığınız itaatinizle Davranışlarınızla memnun etmek <gülüyor> ve sizden razı olmalarını sağlamaktır kardeşlerim buradaki maksat. Yani onları güldür derken, şaka yap, işte şakalaş, komiklik yap manasına değildir. Onları razı et, onları memnun et, onların emirlerini yerine getirerek, onların hayır duyasını almaya çalış demiştir Allah Rasulü Aleyhisselam. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Evet, 14 numaranın rivayet Ferhat. Ebu Haleb'in nasıl dizilimine göre, Ebu Haleb'in kızı Ümür Hanım'ın adat adatlısı Ebu Müre kendisine şu haber vermiştir. Ebu Müre birlikte olarak Ebu Hurey ile birlikte onun Akit'teki arasına gitmişti. Ebu Hurey arasına girince yüksek sesiyle <gülüyor> şöyle seslendi. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. Annesi ise şöyle derdi. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi senin de üzerinize olsun. Evvuble Hürbliya tekrar annesine küçükken beni terbiye edip yetiştirdiğin gibi Allah da sana merhamet etsin. Annesi şöyle cevap verirdi. Yavrucun Seni de Allah hayırla mükafatlandırsın ve yaşlılığın da bana iyilik yaptığın gibi Allah da seni razı olsun. Musa İdn-i Yakup Ebu Hureyye reyenin asıl adının Abdullah İdn-i Amul olduğunu söyledi. Evet kardeşlerim Ebu Hureyye radıyallahu anh'unun Annesi ile arasında olan şu güzel diyaloğu bizlere、e, haber veriliyor. Kendisi annesinin yanına vardığı zaman Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü ey anneciğim Ey Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun ey anneciğim der. O da、e, annesi de aynı şekilde, aynı güzellikte、e, cevap verirdi oğluna. Ve yine Ebu Hureyre annesine Küçükken beni terbiye etip yetiştirdiğin gibi Allah da sana merhamet etsin derdi. Tıpkı ayette Rabbim Rabbirhamhuma kema Rabbeyaniyagirra ya Rabbi tıpkı onlar beni küçükken yetiştirip beni büyüttükleri gibi. sen de onlara merhamet et ayeti kerimesince Ebu Hureyra radiyallahu anh'ın bu ayeti işliyor. Bu ayet gereğince amel ediyor. Annesi de aynı güzellikte yine cevap veriyor. Yavrucuğum seni de Allah hayırla mükafatlandırsın ve yaşlılığımda bana iyilik yaptığın gibi Allah da senden razı olsun. Bir çocuğun anne ve babasından duyabileceği en güzel, en en Merhametli söz bu olsa gerek kardeşleri. Yani anne ve babasının dam, hayır duamasını almak ve anne babasının Allah da senden razı olsun sözünü duyabilmek gerçekten bir Müslümanın en büyük iddialerinden amaçlarından biri olması gerekir. Allah Azze ve Celle hepimize anne ve babasının hayır duamasını alanlardan etsin kardeşleri. Evet Yaşar anne babaya karşı gelmek 15 numaralı rivayet. Anne babaya karşı gelmek. Ebu Bekri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üç kez şöyle buyurduğunu anlatmıştır. Size büyük günahların en büyüğünü <gülüyor> haber vereyim mi? Asla. Evet ey Allah'a Resulü dediler. Hazreti Peygamber Allah'a ortak koşmak ve anne babaya isyan etmek. Sonra Hazreti Peygamber yaslanmış bir haldeyken oturdu ve dikkat edin. Yalan söylemek de büyük günahların en büyüklerindendir dedi. Evet. Bu cümleyi öyle tekrar edip durdu ki içimden keşke sutsa dedim. Neden keşke sutsa dedi? Ya bıktım Allah'a sutsa dedi. Yok. Ondan dolayı değil yani.、E... <gülüyor> ya uf yeter artık. Usandık mı dedi sahabe? Yok o tarzı değil de dernemiz yani... yok. Ya. Şefkat, merhamet. Yani Allah Rəsulü Sallam'ı şefkatlerinden dolayı, merhametlerinden dolayı ve sinirlendirmek istemediklerinden dolayı keşke sussa da Allah Rəsili dinlense çünkü yorgunmuş ve şefkat ve merhametlerinden dolayı keşke sussa da rahat etse、e, o kızgınlığı gitse çünkü Allah Rəsulü Aşrî Sallam sözü söylerken birinci ve ikinci sözü normal söyler ama üçüncü sözü Yani yalan söz veya yalan şahitlik başka bir cüvattede söylerken zaten ne yapıyor? Yastığından hemen doğruluyor. Bu aynı zaman ne dedik? Bir vücut dilini kullanıyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da odan sonra o hareketten sonra gelecek sözün ne kadar önemliyetli olduğunu gösteriyor. Hani bugün vücut dili diye uydurdukları bir şey var ya? Allah Rasulü bunu çok daha önce kullanmış Aleyhisselatü Vesselam. Peki ondan sonra yalan söz söylemek Başka bir rivayette, bunun dışındaki bir rivayette、e, yalan şahitlik yapmak. Niye? Çünkü yalan söylemek insanlara kolay gelen bir şeydir. Anında ne yapabilirler, yalan uydunaabilirler veya yalan şahitlik yapabilirler. Allah Rasulü Aleyhisselam bunun ne kadar da kötü bir şey olduğunu vurgulamak için defalarca bu sözü ne yapıyor, tekrar edip. Duruyor. Ve、e, ana babaya karşı gelmek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine haber verdiği gibi günahların en büyüklerinden bir tanesi, birincisi Allah'a ortak koşmaktır ve hemen ardından şirk gibi büyük bir günahın ardından ne yapıyor Allah Resulü Aleyhisselam? Anne babaya isyan etmek, onların sözünü dinlememek, karşı gelmek sözlerine. Hemen söylüyor ki Bu da onun ehemmiyetini Bildiriyor 16 numaralı rivayet Zayıf kardeşlerim Evet bugün 17 numaralı rivayetteyiz İnşallah <gülüyor> Ömer yırttı <Evet>. Haftaya inşallah <gülüyor> Evet bu arada kardeşlerim Okumanızın çok zayıf olduğunu Belki kendinizde fark etmişsinizdir Bu da çok az kitap okuduğumuzun Bir göstergesidir Kamoya bildirilir kardeşler. Heyecanla. Evet. Pek.、Şey、bu. <gülüyor> Size şey söyleyeyim hocam bu ana baba derken bu kayınana kayınbaba dahildir yani. Geçenlerde bizde kayın、yani. <gülüyor> yoktu. Evet. Dahildir. En azından、e, büyük olarak o saygıyı göstermemiz gerekir. Evet. Bugünkü dersimiz on yedi numara. On altı zayıf dedik kardeşler. Onu bu şekilde not alın. On altı numaralı gayet zayıftır. On yedi. Hayır öyle çizme. Sadece numarayı çiz. Zayıf yaz o kadar. Evet. On yedi numaralı rivayet. Babu le'anallahu men le'ane valideyhi Anne babasına lanet edene Allah lanet eder Babı. <gülüyor> アラスルアリスラトウスラウン。E Şu benim kılıcımın kılındaki, yani o kılıcın tutulduğu yerdeki kabza kabzasında, kılıcın kabzasındaki içinden bir kağıt çıkartıyor. Ancak diyor şu yazılı olanlar, bundan müstesna, kağıtta şunlar yazılı diyor. لَعْنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبْحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etsin. لَعْنَ اللّٰهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْاَرْضِ Her kim diyor komşusunun arazisini yani iki şey arasında komşusuyla kendi şey arasında ne vardır? Bir sınır veya bir hat vardır. Onu diyor kendi tarafına veya diğer tarafa çekerek o şeyi gasp eder. Yani komşusunun arasını gasp edene Allah lanet etmiştir. لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ Anneme babasına lanet edene Allah lanet etmiştir. Lanet eder. Lanet eder. َنَ اللّٰهُ مُحْدِسًا مَنْ آوَى 私たちは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた ا あなたは、あなたは、ا なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、ل なたは、あ ل たは、ا なた ا ل س ل ا م なた ب あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あ ا たは、あなたは、あなたは、あなたは、あ و たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、ل なたは、あなたは、あ الله なたは、あなたは、あなた ل あなたは、あ السلام は、あ ز ه ه あな Sır olarak yani başkasına söylemeyip de sizi sır olarak söylediği bir söz var mıydı diyor. Bu yüzden Aleyhissalatullah anukuz diyor. Yani Allah Rasulü Aleyhissalatuhis salam işte birilerine söylemeyip de bize söylediği bir sır neydi? Yoktu diyor. Ancak diyor şu dört kelime vardı diyor ve ondan sonra ne yapıyor cüvaneti sıralıyor. Aleyhissalatullah anhu dört şekilde Allah'ın lanet ettiği kimseleri bildiriyor. Ali radıyallahu anhu yani bu sıfatlara sahip olan kimselere Allah lanet etmiştir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kardeşlerim lanet denildiği zaman lanetin manası Allah'ın rahmetinden uzaklaşma tard edilme kovulma manasına gelmiştir. Şeytan Allah tarafından ne yapılmıştır? Lanetlenmiştir. Yani rahmetinden kovulmuştur. Yani o cennetten çıkarıldıktan, Allah'ın rahmetinden kovulduktan sonra bir daha ne yapmayacaktır? Cennete asla ve asla giremeyecek. Şeytan ve ona uyanlarla birlikte ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle onları cehenneme gönderecektir. Allah bizleri korusun kardeşlerim. Evet. Bir insanın bir insana lanet etmesi de nedir kardeşlerim? Ona sövmesi, kötü söz söylemesi ve beddua etmesi de bir kişinin bir kişiye laneti olarak anlatılır. Yani falan filana lanet etti deyince tabi rahmetinden kovdu işte cennetine değil bu Allah Azze ve Celle'ye güzel. Bu da ne demektir? Ona küfretti, kötü söz söyledi ve ona beddua etti manasına yenmektedir. Evet yine rivayette komşusunun arazisindeki e, o e, haddi, o çizgiyi veya sınırı biraz daha şey yapıp onun arazisini kendisine almasını da ne yapmıştır Allah lanet etti demiştir Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam ve yine Allah anne ve babasına lanet eden yani anne ve babasına kötü söz söyleyen anne babasını küfreden yani kötü söz olarak söver Kimseye de veya beddua eden kimseye de Allah lanet etmiştir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu da kardeşlerim maalesef bazen çevremizden gördüğümüz veya duyduğumuz kişinin anne ve babasına kötüsü söylemesi veya kişinin anne ve babasına kötüsü söylemesi kötü davranması işte veya onu dövmesi onu、e, evinden kovması gibi birçok şeyler ne almıştı maalesef toplumumuzda gördüğümüz duyduğumuz şeylerdendir. Hatta bir kıssa anlatılır. İşte baba yaşlanır, oğlunun evinde kalır gelini ve torunlarıyla beraber artık gelin babasını yani kaynababasını istemez. Ve kocasına babasını gidip、e, bakım evi dedikleri Eve bırakmasını ister. Çocuk babasını alır, yanına da oğlunu küçük oğlunu alır, babasını üzülerek bakım evi dedikleri veya huzur evi dedikleri eve bırakır. Dönüşte oğlu babasına der ki, babacım yaşlandığın zaman ben de seni buraya mı bırakacağım? Adamın kafası danta der ve hemen gider, babasını ne yapar alır tekrar evine götürür. Yani、maalesef bizim toplumumuzda bunlar olan şeylerdir ki biraz sonra bir veya iki hadis sonra rivayet gelecek anne ve babası veya her ikisi yanında yaşlanıp da cehenneme giren veya cennete giremeyen kimseni burnu yerde sürtürsün buyurur Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Kivayetimiz ki gelecek inşaallah. Bu da o maalesef toplumumuzda. olan şeyler kardeşlerim. Allah hepimize merhamet etsin. Kaçlarımıza <gülüyor> merhamet versin kardeşlere. Evet.、Anladım. 16. hadis zayıf mı demiştin? 16 zayıf hocam. Müslüm'de gel. Hayır Müslüm değil.、Abi. 14. 16 numara bir bayit. 14 mü? Yok 14. 16 numara bir bayit.、Şey, Müslüm'de gelmiş o hadis. 16. Evet, 16. Bu yüveyet zayıf kardeşlerim. Şimdi alttaki dip notları ben şöyle bir, bir kireyim. Kardeşler、e, kitabımız tercüme edildiğinde Şamile gibi veya Kütbütistan Yesilirlerden tercüme edenler çeşitli kozu diye alta şurada da geçiyor diye yazıyorlar. Ama bu yüzde doksan yanlış. Hatta bu yüzden yapılmıyor. Yani, yani Müslüman olsa zayıf olmaz kardeşlerim normal, kesinlikle. Müslüman normal Müslüman milletteki insanların her hakkı. bu yüzden olmuştur diye geliyor. Ya、yani、müştik notlardaki gelen falan yerde filan numaradıyor ya, <gülüyor> ciddi manada buralarda yanlışlıklar var. Siz hadise bakın. Devam et tabircesi. Yo hadis ayı. <gülüyor> o <gülüyor> zaman biz mesela hadisin orijinali nasıl yiyoruz? Orijinalin üstündeki işte, alttaki gelen yeri itibari etmeyin. Zaten bu müstakil bir eser. Edebin müfret, müstakil bir eser. altında şurada geçiyor, burada geçiyor diye tercüme eden yayın evi hani bakmak istersen evimizin ilk davuluz-u ühte de var. İşte İbn-i Bacem'in el-Ahid'e var gibi böyle bir kolaylık vermiş. Harunca devam etsin. Ben hafifse baktım. Evet. Geçen hafta dikkatimi çektim.、Evet. Devam ediyorum. Ee, ve yine hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam le'anallahu men ava Muhtiden kardeşlerin burada muhtid bitatçı manasına gelmektedir. Burada bitatçı kimsenin bitatına razı olan, onu ikrar eden ve onu inkar etmeyen kimsa onu ne yapmış olur korumuş, sığındırmış olmuş. Evet. Yani burada bir kimsenin bitatçı bir kimseye karşıki tavırması gere、e、alması gereken tavır nedir? Birincisi Onu ne yapması gerekir? Reddetmesi gerekir. Ve onu inkar etmesi gerekir. Ama bir kimse bid'atını ikrar eder ve onu inkar etmezse hadiste geçtiği üzere o kimse bid'atçı bir kimseyi sığındırmış, barındırmış, korumuş olur. Ve Allah da böyle kimseye lanet etmiştir, lanet etsin diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu da çok önemli bir şeydir. Bit atcının bit atın her zaman Müslüman ne yapması gerekir? İkra etmeyecek, onu doğrulamayacak, onu yalanlayacak ve onu ne yapacak? İnkar edecek bu bir bit attır diyerek onu reddedecek ve terk edecek varmış da. Evet. 18, sekiz, dokuz numaralı bab, ba bu ya bu ruvale deği melam yakun maasie günah olmadığı müddetçe, günah işlemediği müddetçe Anneme babasına iyilik etme babı. 18 numaralı rivayette bu burda, bu derda. Radya Allahu anhudan gelen rivayete diyor ki, Aucani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallam bittesin. Allah sünü aleyh sünat ve selen bana dokuz şeyi vasiyet etti, yani emretti. Birincisi, lerüşl <gülüyor> bilahi şeyen ve inquttigt ahu riqte. Parça parça kesilsende. サンダーやくんサンダー、サカン、アラハシェルコシュトウォラテトゥク m のサレ sakın diyor farz olan namazı kasıtlı olarak terk etme <g ül üyor> Her kim onu kasıtlı olarak terk ederse muhakkak ki Allah'ın koruması ondan kaldırılmıştır ولا ت ش い ب は、私たちの思いちの思い出は、私たちの思い出ちの思い出は、私たちのいちの思い出は、私たちの思い出は、ا たちの思い出 ل 私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たち ل 思い出は、私 ن ちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私 م ち ا 思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たちの思い出は、私たいい dünyandan çıkmanı emretseler bile çıktık. O ikisi için çıktı. وَلَا تُنَازِعَنَّ اُلَاتَ الْاَمْرِ ve emir sahipleri yani sizin emirlerinizle, liderlerinizle ne yapmayı mülakaşa etmeyin. وَاِنْ رَأَيْتَ اَنَّكَ اَنْتُ Yani haklı olduğunu görsen bile ne yapma?、E, emir sahipleri yani idarecilerle なやまみなかしゃえつめ。わなてふるみなぜふい。さばしめだなんだんかちまわんへらくてわふらすはぶて。やり。うれじいにびせんびれ。であんかだしらんかちゅっきつえびれ。なやまさばしめだなんだんかちま。わんふきみんとうりかあらえへりか malandan。えへりなあいらねんふかけつ malandan harja。 ولا ترفع なた أ, ا ك على أهلك.」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」。」あなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなた ه 間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあなたの間にあな Yani emre diyor ve bu dar dar adı Allah anhunun şahsında ne yapıyor? Bizlere de bir Allah Rasulü sünben bir vasiyettir, bir emirdir ki maddelere baktığımız zaman şirk de başlıyor Allah Rasulü aleyhisselatü vessela. Bu da bizlere bir、e, emir olduğunu gösteriyor Allah Rasürü aleyhisselatü vessela. Ve ribayet de diyor ki. Allah Resulü Vesselam bana dokuz şeyi vasiyet etti, emretti. Allah'a şirk koşma ve sana yani kesilsem veya kesileceğini ve yakılacağını bilsen de yani sana haber verilse ki sen muhakkak eğer bu meydanda kalırsan seni doğrayacağız, lime lime edeceğiz veya seni yakacağız. Yani bu tür haberler sana ulaşsa bile ne yapma? Sakın diyor Allah'a şirk koşma. ki burada kardeşlerim sahabenin bu şeyde yaptıkları hayatı bizim için gerçekten örnek olmuş ve gerçekten böyle yapmışlardır kardeşlerim. Birçok sahabe öleceğini bildiği halde mesela ilk zamanlarda Mekke zamanında Allah'a asla ve asla şirk konuşmamışlardır kardeşlerim. Ki müşrikler tarafından öldürülmüşlerdir. Buna rağmen sana onlara bildirildiği halde öldürüleceklerine dair Allah'a şirk koşmamışlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Ve yine diyor ki sakın diyor farz olan namazı terk etme diyor. Her kim onu terk ederse kasıtlı olarak zimmetten kurtulmuştur diyor kardeşlerim. Ve nihayete geldiğine göre deniliyor ki yani diyor her insanın Allah tarafından eee Ona verilmiş bir korunma sözü vardır diyor. Allah onu koruyacağına karşı bir söz vermiştir diyor. Fakat diyor kendisini tehlikeye atarsa veya haram kılınan bir şey yaparsa veya Allah Azze ve Celle'nin emretmediği emir verdiği emrine karşı gelirse işte o zaman diyor Allah Azze ve Celle onu koruması altında ne yapar? Bırakır onu korumayı reddeder terkeder diyor. Evet, eğer böyle yapılursa, yani her kim namazını kasıtlı olarak terk ederse, Allah'ın kendisini koruması ne yapar? O kalkan kendisinden kaldırılır. Böyle Allah nasıl diyor? Aleyhisselatü vesselam sakın içki içme diyor. Alkolli içecek. Çünkü o her türlü şerrin anahtarıdır buyuruyor Allah Rasulü Aleyhisselatü vesselam. Çünkü biliyorsunuz insan içki içtiği zaman ne yapıyor? İlk başta aklını kaybediyor. Ve daha sonra ne yaptığını bilmiyor ve böyle yapan bir kimse şirkte küfürde ve her türlü şeyden yapabilir apaçık buku bulabilir ve gelen bir rivayette Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Selleh diyor ki içki bütün çirkin fiillerin anasıdır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ve büyük günahların en büyüdür insan bunu içtiği zaman Yani Allah korusun kardeşlerim annesiyle teyzesiyle ve halasıyla ne yapabilir, zina edebilir ki bugün Yahudi toplumunda bu tür şeyler nedir? Kendilerine göre gayet normaldir kardeşler. Ki içki içen insanda da bu ne yapabilir, hukuku bulabilir diyor Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ki insanı ne yapsın, tiksindirmek için aynı zamanda söylenen şeylerdir kardeşler. İçki, bütün kötü fiillerin, bütün iğrenç fiillerin Annesidir, anasıdır, anahtarıdır diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ki başka bir şeyde bütün pisliklerin anasıdır, doğuş bir yeridir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam anne ve babana itaat et şayet onlar sana dünyandan çıkmanı emretseler dahi onlar için çık diyor. Ki burada masiyet olmasa dahi, masiyet olmadığı müddetçe ama bu bir itaat vardır. Bu hadisi nasıl anlarız? Allah Resulü diyor ki sen ve malın kimin? Babanısınız diyor. Bu hadisi en güzel anlatan ribayet. Sen ve baban sen ve malın ente ve maluke li ebik sen ve malın babanısın diyor Allah Resulü aleyhisselam. Evet ve burada bu アラスルアレイサラトウサラビリバイトデューキーインアウラデコンヘベトウラヒレコンシズンチョジュプランズデューア e ハ e シズンバ r ェティシェ y ティシューケ d a ティ r ュー l スウレセクトコズンジャ k e l i リメダーアラザレジェラブユーキ e n ズンデュ k アラティネア e キクチュジ e プ e ィレデ r ネアパ l チュジュプバシェラティシュ a バラスルアレイサラ i y o r ki Onlar ve malları eğer diyor ihtiyaç duyarsanız size aittir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu ve selam. Yani eğer diyor dünyanızdan çıkmalarını isterlerse çıkın. Yani bütün her şeyinizi, malınızı ve canınızı Allah, babanız, anne ve babanız isterse onlara verin diyor Allah Resulü aleyhissalatu ve selam. Buradaki kasıt budur kardeşler. Malınızı ve canınızı Bazen adam diyor ki işte birinden bir işte samimilerisinden bir şey olduğu zaman ya bir para veya şu vallahi diyor cebimde şu kadar para var babam gelse vermem diyor. <gülüyor> evet. Bu nedir kardeşlerim? Bu İslam'a doğru uygun bir söz değildir. Sen de malın da babana aittir. Baban senden eğer ihtiyaç duyar, canını ve malını istese dahi ne yapmak zorundasın? Dinimize göre vermek zorundasınız kardeşler. Hadisler, hadis bunu söylüyor ve yine rivayette sakın diyor emir sahipleriyle, yani başınızdaki emirler, liderlerle ne yapmayın, münaseba etmeyin, <gülüyor> buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Tabii ki kardeşlerin burada eğer ondan açık bir küfür görülmediği müttetce ne yapılması gerekir? onun ezasına ve cefasına sabretmek gerekir. Bu da Müslüman bir toplulukta, Müslüman bir devlet için geçerlidir. Eğer ondan apaçık bir küfür görülürse ondan uzaklaşılır. Ama görülmediği ve namazını kıldığı müddetçe de ona ne yapması gerekir? Sabretmesi ve cemaatten ayrılmaması gerekir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim diyor emirinden hoşlanmadığı bir şey görürse sabretsin diyor. 私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、私たちの間で、 Bu kuvvulursa, o zaman ona itaat etmek nedir? Asla asla caiz değildir Allah Aleyhisselam'ın bildirdiğine göre. Evet ve yine sakın olas diyor. Savaş meydanından kaçma ölecek olsan bile veya arkadaşların. katsa bile burada da kardeşlerim daha önceki rivayetlerde de geldiği üzere savaş meydanından kaçmanın veya düşmana karşı saldırmanın dan kaçmanın büyük binahlardan olduğunu gösteren、e, rivayetlerden bir tanesi ve yine rivayette Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam malından diyor ailene de ne yap infak et onlara harca ki insanın、e, harcadığı en güzel şeylerden bir tanesi de nedir kardeşlerim? Kendi ailesine harcadığı maldır. Evet. Ve aileni terbiye etmek için sakın asayi kullanma diyor. Yani insan ailesinin çoluğunu çocuğunu terbiye ederken ne yapmamalı? Hiçbir zaman dövme yoluna Gitmemeli kardeştir. Onu Allah için, Allah yolunda korkutmalı. İşte kılınan bir namazın ne için kılınması gerektiğini veya güzel sözün veya anne babaya itaatin ne için yapılması gerektiğini veya biz bunu kimin için ne için yapıyoruz? Allah için sözünün ne yapılması gerekir? Bir anne ve babanın çocuğuna da bu şekilde öğretmesi gerekir. 20 şey 19 dolu rivayet zayıf kardeşlerim bu 18 de evet 19 mu onu rivayet zayıf 20 dolu rivayet toplayalım bitirelim inşallah Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan gelen rivayette diyor ki bir adam Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yanına geldi ki bu kimse onunla cihad etmek istiyordu diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam anne ve baba Sağlar mı, hayattalar mı, yaşıyor mu? diye sordu adam. Evet dedi. Bu nüzene Allah Rəsulü sallam fəfihi me fəcahid. Öyleyse git, onlar için uğraş, onlar için çabala. Yani onların、e, hizmet et demişti. Allah Rəsulü aleyhissalatu vesselam. Yani burada kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kişinin anne ve babasına hizmette bulunmasına, onların emirlerini yerine getirmesini ne yapıyor? Cihad olarak adlandırıyor. Onların razasını kazanmayı cihad olarak adlandırıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İmam, İmam Neuvi rahimahullah bu ve buna benzer hadisleri delil getirerek Bir kimsenin eğer anne ve babası Müslümansa o ikisinin izni olmadan cihada çıkmasının caiz olmadığını söylüyor. Hafız İbni Hacer rahimahullah da alimlerin çoğunun、e, anne ve babanın eğer、e, izni olmazsa çıkması caiz değildir demişlerdir. Allah hepsinden、e, razı değildir. olsun ve burada da kardeşlerin bu hadiste de anne ve babaya iyilik yapmanın üstünlüğünü ve bunu cihad olarak yani anne ve babaya iyilik etme, onlar için çalışma, onları razı etme, onlara güzel söz söylemenin cihad olarak isimlendirilmiştir Allah Rasulü Aleyhisselatu Vassalam. Ev、evet, yeter. Allah razı olsun. Ev.、Evet, bir hadis de. yeterli. Evet o zaman duralım. Burada inşaAllah. Ama bir önceki yuvayeti ben bir dahaki derste size ders sonra hazırladım. Evet. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan、e, Allah'ından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak アメリカのお姉さん、お姉さん、お姉さん、お i さん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉さん、お姉